İkinci Allah dostlarındaki mühim adı, şükür halinde. Cenab-ı Hak, ayet e, şükreden kullarım azdır buyuruyor. Demek ki katde şükrün uyanması gerekiyor. Peygamberler daima Allah'a şükür halinde olmuştur. Cenab-ı Hak, Süleyman aleyhisselama ni'mel ab diyor. O ne güzel bir kuldu diyor. Süleyman aleyhisselama bütün dünya servisi, bütün insanlar birlik bütün gücünü bir insanda yüklese yine Süleyman Aleyhisselam'ın gücü kadar olmaz. Fakat Süleyman Aleyhisselam bu Allah'ın verdiği varlıklardan istifade edip bunu Allah yolunda bezlediyor, kalbini bunlarla meşgul etmiyor. Ben yoksulum diyor, bana yoksullarla düşüp kalkmak düşer buyuruyor. Cenab-ı Hak o, bütün o varlıklardan müstahni kalıp Cenab-ı Hak'la beraberliği yaşaması sebebiyle Nimel el diyor, o Süleyman ne güzel bir kuldu buyuruyor. Eyüp aleyhisselam yokluktan istifade halinde. Yokluktan istifade görüyor. Sabır ve şükür halinde yaşıyor. Evlat gidiyor, çocuklar gidiyor. Mal mülk gidiyor. Arazi gidiyor. Hastalıklar geliyor, sahat gidiyor. Ve bu yokluktan istifade halinde Cenab-ı Hak Nîm el diyor, Eyüp ne güzel bir kuldu buyuruyor. Cenab-ı Hak varlıktan misal veriyor, yokluktan misal veriyor. Varlık artınca şükrü arttırabilmek, Allah ona bezdedebilmek. Azaldığı zaman yokluktan istifade etmek, sabrı artırabilmek Demek ki kalpte bu muazeneyi kurabilmek. Sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baktığında ganimetler geliyor, büyük bir varlık olduğu anlar oluyor. Yokluk geliyor, bir sabır ve bir şükür hali olmuş oluyor. Demek ki en mühim tahsil... Allah'a dost olabilme tahsili. Ki bu iki zor geçitten selamette geçebilmek. Efendimiz rahmeten lil alemin. Ayşe Vademiz öyle bir uzun namaz kılardı ki ayakta şişerdi diyor. Secde ettiği yer ıslanırdı. Ben ya Resulallah Allah seni geçmiş gelecek her şeyin affetin müsterih ol dediğim zaman da ya Ayşe şükreden bir kul olmayayım buyurdu. Cenab-ı Hak, Eshab-ı met ediyor Mekkelileri metediyor. Onlar her türlü cefaya katlandılar, imanlarını korudular. Medinelileri metediyor, ensarı metediyor. Onlar da Allah ne verdi canlarını, mallarını, her şeyini bezlettiler. Birçok tehlikeler karşısında, müşrikler, münafıklar vesaire, muamelyatlı bulunma ve Allah'ın emrettiği ibadetleri yaşama gayreti içinde oldular. Allah'ın verdiği bu nimetlere karşı, bu lütfa karşı da bir teşekkür olarak Allah'ın dinini dünyaya yaygınlaştırmanın gayreti içinde olurlar. Cenab-ı Hak onları bize tavsiye ediyor. O muhacir ve ensarı takip eden ihsan sahipleri buyuruyor. Yani bize dost olmanın kimi taklit edeceğiz, nasıl bir Allah'la dost olacağız, bize Cenab-ı Hak fiili bir kıstas lütfediyor. Yine bir Şükür haline misal, İsa Aleyhisselam bir yerden geçiyor rivayete göre. Gözleri çukurlaşmış, vücudu alacı olmuş. Hastadan bitap halde birisini görüyor. yaklaşım diyor, nedir diyor şeyi, kalbi durumu nasıldır diyor. Yaklaşıyor hasta, Ya Rabbi diyor sana şükürler olsun. Bana çok insana verdiğin hastalıklardan beni kurtardın diyor. İsa Aleyhisselam daha da keşfetmek için haline, Ey kişi diyor, Allah'ın sana vermediği ne hastalık var ki diyor. O da diyor ki, ey ruhullah diyor. Hazreti İsa Aleyhisselam sıfırı ruhullah da. Ruhullah'tı. Ey ruhullah diyor, en feci hastalık ve bela kalbin haktan gafil kalmasıdır. Mahrum olmasıdır. Şükürler olsun ki ben Cenab-ı Hak'la beraber olmanın zevk ve lezzeti ve fuyuzat feyizleri içindeyim. Sanki vücudumdaki hastalıklardan haberim yok buyuruyor. asıl şükür Allah ne nimet vermişse onu Allah yoluna infak etmek. Mal öyle, can öyle, uzuvları öyle. Gözün şükrü, gözü nerede kullandı? Kıyamet günü ortaya gelecek, kaset açılacak. Ne kadar gözün hayırları temaşa etti, ne kadar şerleri gördü. Kulak neleri işitti, dil neleri konuştu. İlahi tepten dinleyeceğiz. Kitabın oku bugün nefsin kafidir denecek. Bütün vücut bir dil haline gelecek. Dilimiz nasıl şükretti? Bu şükür nasıl davranışlara geçti? Cenab-ı Hak eğer şükrederseniz elbette nimetlerimi arttıracağım. Eğer yani nankörlük ederseniz de hiç şüphe yok, azabım çok şedittir buyuruyor. Yine ayet-i kerime Allah'ın nimetlerini sayacak olursanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim ve çok nankördür buyuruyor. Ancak bir uzuv giderse farkına varıyorsun. Bir nimet giderse farkına varıyorsun. Bir evladını kaybeden bir insan o zaman bir evlat nimetinin farkında oluyor. Bir dişi ağrıyan bir insan o, o dişinin saatinin farkında oluyor. Zikir üçüncüsü. Hamd. Şükür üçüncü zikir. Evliya Allah'ın bir vasfı da Rabbini unutmamaktır. Ayçi kemeye nasıl yani nasıl unutmayacak? Ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken Allah'ı unutmayacak. Bir zikir halinde olacak. Tesbihat, aman ya diyecek. Nedir bunun şeyi? Göstergesi. Derin göğün yaratılışın derinden derine düşünürler buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu yer ne yer, bu gök ne yer? Kim için yarada ben kimi? Dünya gelenler niye geliyor, gidenler nereye gidiyor? Kimin mülkünde yaşıyor? Yerin göğün de derinden derin düşünürler, Ya Rabbi sen supansın derler. Ya Rabbi bizi cehennem azabından koru derler. Böyle bir gönül istiyor, zikir bu hale getirecek. Cenab-ı Hak yine veskül Rabbeki izan nesiti buyuruyor. Unutunca hemen Rabbini an. Hikmet ehlinden birisi şöyle buyuruyor. Allah Teala'nın bu dünyada bir cenneti vardır. Oraya giren o cenneti hoşça bir hayat sürer. İşte o cennet zikir meclisleridir. Ne oluyor o zikir meclisinde? Pozitif bir enerji geliyor, ruhaniyet geliyor. Kalp huzura kavuşuyor. Bunun neticesinde ne oluyor? Gurur, kibir, hamakat vasıflarından kurtuluyor. Bunların yerine cömertlik geliyor, saadet geliyor, güzel vasıflar geliyor. Güzel huylar birbirini takip ediyor. Merhamet cömertliği getiriyor. Cömertlik tevazuyu getiriyor. Tevazu hizmeti getiriyor. Ve cennet yolcusu oluyor. Kötü ahlak da birbirini yine tetikliyor. Cimrilik merhamet yoksulluğunu getiriyor. Kibir getiriyor, ihtiras getiriyor.